558, numaralı konu, Hz. Ömer'in ordu kumandanlarına din hükümlerini öğrenmeleri için mektup yazması, evet, Hz. Ömer ordu kumandanlarına, Allah dininde anlayış sahibi olmaya çalışınız, çünkü batılı hak görerek batıla tabi olan bir kimsenin mazereti yoktur, hakkı batıl görerek onu terk edenin de mazereti yoktur, diye mektup yazdı.